Evet Açık Radyo Açık Dergi programındayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve söylediğimiz gibi yeni film fonuna bir bakacağız şimdi. Birazcık da derinlemesine konuşacağız. Zeynep Güzel'le yani yeni film fonunun koordinatörüyle bir telefon bağlantısı yapma şansı bulduk. Hoş geldiniz yayınımıza Zeynep Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet şimdi dün akşam açılışı yapıldı aslında yani bir lansman vardı hem geçen yıldan bu yıla neler oldu hem de bundan sonraki süreçte yeni dönem başvuruları başladı. Önce bir sormak isterim yeni film fonu projesi bir yıllıkta bir fondan bahsediyoruz aslında hem yeni sinemacılara hem de yeniliklere kapı açan bir fondan ve dosyadan da bahsediyoruz. Nasıl geçti bu yıl bir yıl sizin için? Evet, Yeni Film Fonu'nu biz geçen yıl büyük bir heyecanla başlattık. Anadolu Kültür ve İF İstanbul'un ortaklaşa başlattığı bir program. Hı hı. Aslında Yeni Film Fonu birazcık genel olarak görmekte olduğumuz böyle bir bağımsız bir sinema fonunun boşluğunu doldurabilmek ümidiyle başladı ve özellikle de belgesel alanında bir anlamda en geniş tanımıyla insan haklarını kendisine ilke edinen, e, böyle bir hem bir dayanışma ruhunu taşıyan hem de aynı zamanda e, azınlıkların sesine e, bir şekilde tercüman olan, e, kendine e, ...bir şekilde eşitlik, özgürlük ve değişim üzerinden... böyle ...ve yeni bir film dili üzerinden aslında... ...yol bulmaya çalışan genç sinemacıları... Hı hı. E, ...sadece genç olmak zorunda değil tabii ki... ...tüm sinemacıları kapsayan bir e, girişim olarak e, başladı. Hı hı. E, ve bu geçen bir yılda yani bu... ...aslında tam da yine if zamanı... E, ...Şubat ayında başlatmıştık yeni film fonunu... E, ...ve bir yıl boyunca... E, Açıkladığımız üzere iki farklı duyuruyla ıı, toplamda 20 filmi destekledik. <Gülüyor> ee, Aslı sorunuza herhalde yanıt oldu. Kafidir Şimdi evet. Ee, <gülüyor> tamam. Peki çok sayıda başvuru oldu mu? Çünkü şeyi de söylüyorsunuz ya bir taraftan bir açıklık vardı. E, ve bu boşluğu gördüğümüz için bir yandan da fonun da çıkma sebebi bu. Çok sayıda başvuru aldınız mı hakikaten e, ve e, seçkiler neye göre yapıldı? Evet açıkçası özellikle ilk dönem yani fonun ilk döneminde oldukça fazla başvuru aldık. Ve bu aslında birazcık ikinci dönemde devam etti. Toplamda 500 kısa, uzun ve orta metraj projelerinden başvuru aldık. Hı hı. Bu bir boşluğu doldurdu derken aslında şöyle de demek istiyorum. Yani fonun daha önce Anadolu kültür ve aslında İF'in de yer yer içinde olduğu bir küçük hibesi Vardı ve e, bu sayede filmcilere destek olunmaya ama yani hem belgesel hem de aslında kurmaca o zaman söz konusuydu hı hı. destek olunmaya çabalanıyordu fakat e, tabi bunu daha sistematik daha kalıcı ve daha e, net bir noktaya taşımak yeni film fonuyla gerçekleşti. Hı hı. Şimdi de 13 Nisan'a kadar açık olacak başvuru süreci. Evet, başvuru süreci 13 Nisan'a kadar açık. 5 ee, farklı kategorimiz var isterseniz bahsedeyim. Lütfen. Ee, bunlar e, geliştirme, prodüksiyon ve post prodüksiyon aşamalarında farklı başvurular alıyoruz. Hı hı. Aynı zamanda bahsettiğim gibi kısa ve uzun orta metraj kategorilerimiz var. Kısa filmler harici, yani kısa filmlere geliştirme başvurusu açmıyoruz ama onun dışında bütün kategoriler Herkes de açık. Evet yani her dalda başvurabiliyor ee, insanlar genel olarak. Ee, kısa filmler hariç dediniz ee, bir maddi filmler destek. filmler sadece prodüksiyon ve post prodüksiyonu başvurabiliyor. Geliştirme için değil onun dışında evet. Evet ee, aslında bu sene jürinize de başka insanlar katıldı. Bu genişlemenin sebebi nedir sizler için? Aslında biz Yeni Film Fonu'nun jürisini her zaman bu beş kişilik bir böyle bağımsız jüri olarak planladık. Hı hı. Geçtiğimiz sene beş kişilik bir jürimiz vardı. Gayet de güzel bir jüriydi açıkçası. Hep birlikte çok iyi vakit geçirdik projeleri okurken. Hı hı. Bu sene... Tekrar yine beş kişilik bir jürimiz var. Geçen seneden iki isim devam ediyor. Onun dışında kendi farklı planları sebebiyle üç jürimiz bu sene devam etti. Onların yerine de yeni üyeleri geldi. Hmm, yeni insan. İsterseniz insanı. isimlerden de Lütfen. bahsedebilirim. Lütfen buyurun efendim. 2016 jürimizde belgesel yönetmeni Berke Baş var. Yine belgesel Yönetmeni ve yapımcısı Belek Ulagay var. Ee, Yeşim Ustaoğlu geçen seneden beri e, var ve devam ediyor. Ee, Yıldırım Türker e, aynı şekilde e, geçen senede e, jürimizdeydi. Bu de devam ediyor. Ve e, yine sinemacı ve yazar Zeynep Dadak da e, bu senenin yeni jüri üyeleri arasında. Evet ve e, bu jüri üyeleri aslında değerlendirecekler. Peki sormak isterim e, fonlar bir taraftan da çok fazla e, ya duyulabilir şeyler haline geliyorlar mı sizce? Çünkü böyle bir e, sinema sektörü insanları mı başvurmuş oluyor yoksa bağımsız insanların da başvurduğunu gördünüz mü siz bu sene? Özellikle sinema sektörü müydü başvuranlar yani bu konuyla ilgili olanlar mıydı? Yani aslında bu, bu çok iyi bir soru. Çünkü şöyle söyleyeyim. Tabii bizim başvuru formumuz e, oldukça e, spesifik sorulara ve e, yani hazırda çalışılmış bir projesi üzerine düşünülmeye başlanmış diye anlamda bir projesi olanlara yönelik. Ama hı hı. bu demek değil ki sadece sinema e, endüstrisinin e, içinde yer alan e, bilinen deneyimli veyahut da işte buradan beslenen insanlardan başvuru aldık ve destekledik. Hı hı. E, çünkü aslında e, yeni bir şeye başlamak isteyen, ilk filmini yapmış veya yapmakta olan ama endüstrin içinde çok da yer almayan sinemacılarda, yaş sınırından bahsetmiyorum burada, hı hı. Yani gençlik kategorisinde değil kesinlikle, sinemacılarda ellerindeki projelerle bize başvuruda bulundular ve aslında desteklediğimizi düşünüyorum. Yani toparlayacak olursam, Sadece sinema endüstrisine yönelik ve aslında orada kapalı kalan hı hı. bir fon olmadı. Fakat tabii ki yeni olduğu için en çok yine belli çevrelerde duyuldu en başta. Ama ben bunun giderek dağıldığını ve yayılmaya başladığını düşünüyorum. Evet yani bir taraftan da hakikaten bağımsız sinema meselesinin de Türkiye'de önünün bir şekilde kapandığı bir zamanda e, mutlaka hem ilham verici hem de e, fikir açıcı olacaktır. En azından kendi görüşüm öyle. E, peki 20 film vardı diye düşünüyorum e, bu, bu yıl seçilen. E, bunları festivalde izleme imkanı bulacağız değil mi bu filmler? Aşağı yukarı hepsinin olmasa bile e, zamanları gösterimleri ne zamana yayılıyor? Evet şey aslında filmlerimiz bizim çok farklı kategorilerde verdiğimiz için Hı -hı. tamamlanma süreleri de birbirinden farklı. Şu Hı -hı. ana kadar tamamlanan iki kısamız var. Hı -hı. Bunlar Ziba ve Kameralı Çocuk. Bu ikisi İstanbul'un bu seneki kısalar programında yer aldılar. Hı -hı. Onun dışında bir tane başka kısamız daha var ama o şansını ilk olarak uluslararası başka festivallerde denemek üzere öyle bir karar verdi. Evet Filmli, e, filmler e, yani şimdi İF İstanbul ve Yeni Film Fonu'nun kurucu ortaklarından olduğu için elbette ki burada organik bir bağ var filmler ve festival arasında. Ama tabii ki filmlerin e, kendi yolculuğu ayrı bir şey. O noktada fon ve festival arasında direkt bir e, hani zorunlu bağ kurmuyoruz. Tabii Hı -hı. ki istendiği sürece biz e, filmleri İF'de görmeyi çok istiyoruz elbette. Evet. E, filmlerin bitiş süreleriyle ilgili de bazı uzun metraj post prodüksiyon e, film projeleri e, yaklaşık olarak önümüzdeki birkaç ayın içinde bitecek bir iki projemiz var ve e, yaz sonuna doğru da bu sayı artacak. Evet, yani bir taraftan da hakikaten özgürlüklerden de bahsederek yola çıktığınız bir e, film, bu bu manada da özgürlükçü bir e, film fonu olduğunu söyleyebiliriz, zira çok karşılaşmadığımız bir şeydir bu da e, fonlar açısından özellikle. Çünkü yapılar çok kendilerine yaptırıyorlar gibi duruyorlar bir taraftan o filmleri ama e, organik bir bağ da olan bir festivalden ayrı düşünülen de bir. Film fonu olması sebebiyle sanırım diğer fonlardan da ayrılıyor gibi gözüküyor. Evet, nasıl başvursun size? Başvurmak isteyenler nasıl ulaşsınlar? Evet, aslında bizim başvurularımız direkt Yeni Filmfonu'nun web sitesinden yapılabiliyor. www.yenifilmfonu.org adresinde başvuru formumuz mevcut. Başvuruları direkt oradan alıyoruz. Evet. <gülüyor> Onun dışında gerekli bilgiler yani başvuru hakkındaki detaylar da orada mevcut ama elbette ki e, sorular her zaman olabilir. Hı hı. Bunun için de yine web sitesinde e, sorular için yönlendirmemiz de bulunuyor. Evet info yeni benim önümde açık olanlardan biri. Şimdi en azından evet. onu söyleyebiliriz. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır sizin Yeni finfonuyla ile ilgili? Aslında yani bir de şunu ekleyebilirim. Yeni film fonu, yani bu özgürlükçülük, eşitçilik, eşitlikçilik vesaireni yani siz de güzel özetlediniz. Hı -hı. Bu yaklaşımını bir de şöyle bir noktayla bağlamak istiyor. Yani fon dediğimiz şey para veren bir yapı olarak hep algılanıyor ve bir nevi rekabet duygusu yaratıyor karşı tarafta yani filmciler üzerinde mesela. Hı hı. Ama aslında biz yeni film fonunu elbette ki maddi destek sağlamanın yanı sıra e, bir platforma da dönüştürerek aslında yıl boyu yapacağımız farklı etkinlikler, atölyelerle e, henüz daha e, projeleri belki de fon başvurusunda iyi bir netice alamayacak durumdaki filmcilere de ulaşarak onların hı hı. bir anlamda ee, bu süreçte daha iyi bir şekilde, daha güçlü projeleri nasıl üretebileceklerini de de ortamını yaratabileceğimiz bir takım e, farklı e, girişimlerde de bulunmak istiyoruz. Bu anlamda da yani çevremizi geliştirmek e, ve büyütmek istiyoruz. Yani sadece böyle biz yılda iki kere. ...fon öteye de gitmek istiyoruz... fonlaşarak. O zaman... E, ...yıl içinde de yine etkinliklerini göreceğiz... ...yeni film fonunun en azından. Evet yani ifte bir, birkaç etkinliğimiz... ...vardı e, bu sene halen de... ...sürüyor. E, Eylül civarı da... E, ...belki bir tane... ...bir iki tane bir şeyimiz daha olabilir. E, onları da planlıyoruz şu an. E, ben aslında başvuru aşaması da o kadar uzamasın... E, ...o başvuru kısmı... ...sıkıcı tarafı e, diye sormadım ama... E, ...o aşamadan sonra da... ...bildiğim kadarıyla... Yine katılımcılarla karşılıklı bir eğitim ya da öğrenim e, süreci geçiriliyor. Yanılıyor muyum? E, tam olarak öyle bir e, durum yok ama şöyle bir şey var. Yani o dedik bahsede. <gülüyor> e, yani biz desteklediğimiz filmciler, desteklemediğimiz filmcilerle de hani e, sohbeti sürdürmeye çalışıyoruz elbette sorularını yanıtlıyorlar ama film desteklediğimiz filmcilerle. Yani desteği verdikten sonra ilişkimiz kesilmiyor kesinlikle yani bu yapım sürecinde bütün aşamalarından haberdar olup eğer elimizden bir şey geliyorsa herhangi bir destek işte bir profesyonelle bir bağlantı kurmak vesaire gibi Hı -hı. o konuda iletişim halinde oluyoruz. Evet çok teşekkür ederiz Zeynep Hanım verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. Yeni Film Fonu'ndan böyle bahsettik bugün. Evet evet çok da güzel oldu. Dün akşam da keyifliydi. O da bilgilendiriciydi üstelik. Ee, yine görüşmek üzere diyelim. Sizin de şansınız açık olsun Yeni Film Fonu'nda. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.